Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar ding de, de, de, ding ding ding ding ding kısmı olsaydı da aynısını yapsaydık ya keşke. Valla ona hazırlamıştım ben de Ben de valla kendi hazırlamıştım ne yalan söyleyeyim. 8.28 sevgili dinleyiciler saatimiz hepinize bir kez daha günaydın. Modern Sabahlar'da gündeme bakma dakikaları içindeyiz. Çok teşekkür ederiz ee, Ege Bey. Çok sağ olun. 5 ee, stüdyosunda her şey normal. Hava ee, sıcaklığı Gayet iyi. Yani soğuk. Az stüdyosunda, normal. Normal bizim... stüdyosunda nasıl durum abi? Programın tazeliğini bunca yıldır nasıl koruyorsunuz diyenlere cevabımız olsun. Sırrımızı açıklayalım. Buz gibi stüdyolarda ilk günkü tazelikle devam ediyoruz yayınlığı Ve e, neden hiç ısınmıyor? Çünkü bir kere ısınırsa e, bitmesi lazım programın. Yani Tabii. tekrar tekrar solutulmuyor çünkü. Bizi ayakta tutan şey bir gün ısınacağına dair o Umut. Umut. <gülüyor> Ve e, soğukken keyfini çıkarmaya bakıyoruz. Bu yüzden. Nasıl yapıyorsak artık o da. Buyurun efendim. Bir arkadaşınız vardı sizin. E, Kavrulu mu diyorsun? Hı -hı, kavruk arkadaşınız. Kavruk arkadaş bugün gelmedi. Kıvırcık Fahir diye kendine isim takmaya çalışmış. Hı -hı. Dün. Herkesin o. kulağına kocan öldü mü kazadan öldü diyen adam değil mi? Onu, onu, onu soruyorsun sen. E, bilmiyorum kulağım benim kulağım söylemedi. <gülüyor> da. Siz tabii aynı stüdyoyu faylaştınız. paylaştınız. ön gücü şey soruyorsun? Fahir ön, mü? ön mü soruyorsun? Ya Fahir'in de vallahi çok ceketi var ya bir surat Valla yani 21 suratı kimin olduğu belli değil Yani e, Fahir mi değil mi o hiç belli değil Öngüç'ü soruyorum ya hadi bir tanesini seçeyim Öngüç bu sabah şahsi işleri için seçiyorsun. yayınımızda değil İyi şanslar diliyoruz kendisine. Bol şans diliyoruz. Evet buyurun efendim. Şimdi o zaman eğitim dünyasından bir iki haber verelim. Tokat gibi. Tokat gibi değil ya. Nasıl ee, normal haberler mi? İyi haberimiz bari normal şey olsaydı. Bak mesela sen gazeteyi kaldırdın da arkada sokak köpekleri dört kişi yedim de öyle bir şey. Evet. Meksika haberi mi? Sokak köpekleri 4 kişi yedi herhalde güne başlamak için güzel bir haber değil. O yüzden indirebilirsin tekrar. Bunu, bunu tekrar şey yapıyorum canım Meksika'dan bu haberi. Sen ama niye okuyorsun sen niye bakıyorsun e, gazete ya? Gazete kalkınca öyle ben baktım sokak köpekleri aç geziyor mu? yoksa kapınızın önüne bir tas su koyun falan kampanyasın mı gazetelerde diye baktım. Sonra 4 kişi yedi ama bana da bir ters geldi o. 4 kişi Çünkü yemesi mi? İnsanoğlu olarak köpeklerle kedilerle temel bir anlaşmamız var. Siz bizi yemeyin tamam biliyoruz et yiyorsunuz ama bizi yemeyin biz de sizi besleyelim diye bir temel anlaşmamız yok o binlerce yıldır. Abi var da yani hepsi birden şey bu konusu. kadar basit yani başka hiçbir şey yok hani hepsi. tuvalet eğitimi bilmem ne havladın efendim koltukları eşeledin meşeledin bunlar hepsi zaman içinde oturur diye şey yaptık karşılıklı birbirimizi yemeyeceğiz. O anlaşmayı bozanlar oluyor işte. Meksika'da da öyle bir şey bozma olayı yaşanmış anladığım kadarıyla ama insan mı bozmuş yoksa köpekler mi bozmuş ilk o şey değil yani bunu bir kan dağası gibi düşünüyorlar. İnsan düşünüyor kendini yani. mi yediriyor da? Yok. Köpek yiyen vardır abi. Vardır yani. yani. Var tabii o doğru. Yani. yani Çin'de, Minde falan bir şeyler yiyorlar. Doğru. İnsanın köpek yemesi haberdeydi. Ama haberde köpeklerin yemesi var mı insanın insanın yemesi, haber. Siz yemişsiniz demiyorum. bizim arkadaşı yemişsiniz Çin'de. Efendim o Çin'de falan desem o da insan değil mi diyerek şey yapacak doğru köpek de haklı şimdi. Tabii canım yani lütfen. O zaman başa dönelim lütfen şey başa, yapalım. Başa dönelim eğitim dünyasından girelim. Yani Aynı mantıkta yarın öbür gün atlar da yer o zaman. Çünkü at da diyenler var. Ata şey takılıyor ama değil mi yemesin diye. <Gülüyor> Bir şey takılıyor mu Hannibal Lecter şeyi maskesi. Vejeteryanlık eğitimi veriliyor. O engel değil değil mi o yemesine? Yok, zaten yani et yiyen bir hayvan değil de. Bu kediyle köpeğin bu anlaşması. Bak bir bu haber benim canımı sıktı. Bir de herkesin mahallesinde ölmüş bir yaşlı kadını yiyen kedileri haberi vardır. O da benim canımı çok sıkmıştı. Kadını kedileri yemiş. Kedili kadının sonu diye Kedili şey? kadının sonu hikayesi. Ama nereden geliyor sabah sabah içim şey oldu ya Ege. Valla yani. Köpeklere kızacağını bana kızıyorsun. Köpeklere kızan adam eğitim dünyasından giriyorum ben sevgili Önce Çok şu köpeklere de. bir eğitim verirsin bırak sana. köpekleri eğitimsiz köpeği her köpek gibi düşünme sana yüz kere söyledim yani her köpeği aynı kefeye koyma ya. köpe köpekler insan dostudur ya işte böyle yedikleri noktada vahşi hayvana dönüşüyorlar bir anda bu bu köpekleri şey yapsak <gülüyor> bıraksak bunların niyeti böyle bazen bacağı falan şey yapıyorlar ya. Evet. Bunu pis hayvallar yani. 3 milyon sokak köpeği varmış Mexico City'de Meksika'nın şeyinde e Birbirlerini yesinler o zaman büyük köpekler yolar zaten yiyorlar. En... Araya da et insan mı katıyorlar? Köpekleri yerler kalmış işte. Bir, herkesin birbirine denk demek ki gücü. Hmm. Kime yetiyor? Hayvan gibi oldukları için insana yetiyor anladığım kadarıyla burada. Doğru. Cık. Lütfen yani ama tabii ki her köpek de böyle değil onu da söyleyelim yani. Her köpek böyleymiş sevgilim. <gülüyor> değil sevgilim inanmayın. Nadal'dan tenis tersi almanın bedeli açıklandı. Nadal kim? Nadal var ya ya tenisçi. Ünlü dünyanın kaç numarası şu anda? Ya bir ya ikidir yani sürekli geçiyorlar bunlar. Yani erkekleri bilmiyorum. Erkek tenisçi benim Boris'te kaldım ben. Boris Becker. O... Boris gazil, gazil şarkı. Boris ne Boris Becker şeyden de önce hatta değil mi? Andrea Agassi'den de önce değil mi? Onlar aynı dönem galiba. Aynı dönem mi? Agassi'yi de biliyorum. Sen de Boris, Boris Becker'i soyunduğu için aklında değil mi? Boris Becker'in üstüne çıkardığı şarkılardan biliyorum. Boris gazil, gazil. O zaman ben Boris Becker'i soyunduğu için biliyorum. Ne zaman foya ortaya çık? Kızları biliyoruz işte. Williams, La Sharapova. Valla yok, Nadal pek popüler canım. Nadalla Federer ya vardır ha, Federer da. Ha Federeri de biliyorsunuz. Dede Djokovic üçü yani. Djokovic. Hangisi bunların Peki bir tanesi hiç. donunu düzeltiyordu sürekli. Nadaldı galiba. Sürekli onu düzelten tenisçi diye öyle bir şey vardı yani bunun. Şimdi 100 bin dolar ödeyen bir kişi İspanyol yıldız Nadal'dan Rafael Nadal'dan tenis dersi almış. Bu da ortaya çıkmış geçen yılın şeyi açık arttırma ile yapılmış bir de bu. Elde bu bir yere mi evet, aktarıldı? Ne oldu bilmiyorum. Ee, Kaç ders almış? 4 derste Nadal kıvamına gelmiş mi? Bir tip charity galiba bu herhalde. 4 ders değil ya, 1 ders. 1 ders. 1 ders e ders. hayır işi. E, tam 9500 açık artırmayla ihtiyacı olanlara 25 milyon dolarlık kaynak sağlanmış bu işten. Bunlardan bir tanesi de Nadal'ın işte verdiği ders. 100 bin doları nasıl getiriyorlar, nakit mi getiriyorlar, nasıl yapıyorlar onu? Nadal elini değebiliyor mu parayı acaba? Zarfın içinde veriyorlarmış Nadal'a. Yani ders mıdır payını? Ders bittikten sonra yok canım paymayı yok ya işte dediğimiz gibi yardım amaçlı ya canım, bir şey. Biz de e, zamanında yardım konseri yaptığımızda sanatçılar diyordu siz yardımınızı gene yapın ama ben paramı alayım da üstünüyle yardımınızı yapın diyordu. Belki Nadal da öyle yapmıştır. Var mı öyle yardım konserinde para alan sanatçı Of pek çok sanatçımız diyelim. Yani Softorik. kendi merakı değilse eğer kendisi gönüllü olmadıysa Alsınlar Bu, bur. da zaten sonuçta hani onlar parayı aldıktan sonra başkaları daha çok para kazanabiliyorsa daha çok yardım yapılabiliyorsa onlar da nasıl elektrikçisi biliyorsun. bilmem nesi falan o konser sırasında parayı alıyorsa Saftorik olduğumu ortaya çıkıyor Saftorik yani. kelimesini 2013 yılında ettim ama yani şöyle bir ben yarın gazetelerin başlıklarını görüyorum Boris Beker'i soyunduğu için yani, Oktay Demirci sanatçıların para almadan sahneye çıktığına inanmıştı diye. Biraz uzun bir vanşet oldu ama yani... Gazete hani küçük... zaten tek nüsha çıkacağı için o kadar sığdırız. Başka bir <gülüyor> haber var mı ön sayfa için? Yok. Var ya. Olabilir. Yani aydatlar bu ay gecikti mesela. Gibi gibi. Yani iç haberler. Ondan sonra pek çok şey var e, bu yardım olayında ama biraz sıkıcı olduğu için onları geçiyoruz. Geç bir şey olsun diyorum. <gülüyor> Çok geçmiş olsun. Kime ediyorsun? Nadil'in ders verdiği adama, değil evet. mi? Evet. Sen kimseye özel ders verdin mi hiç? Aa, hiç özel ders vermedim. Vermedin mi? Vermedim. Vallahi ben vermiştim ya. Bir üniversitedeyken bir gitar dersi vermeye falan bir heves ettim. Ondan sonra hiç meraklısı çıkmadı. <gülüyor> Çok merak ediyorum nasıl bunu duyurduğunu. Gazete ilanı. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Gazete ilan mı verdin? Aha. Gitar diye. Na, ne ne dedin? Ustasından gitar dersi. Ondan sonra Güzel. ustası olmadığım ortaya çıkmadan bir iki kişi geldi onlarla konuştuk falan. Birine çay ısmarladım. Ondan Hı -hı. sonra o süreç kapandı. Çok güzelmiş ya. Zamanında kapanmış yani süreç. Ama hiç özel ders verecek kadar bir konuda uzman olduğumu düşünmedim. Onda da etkisi var herhalde. Uzman mı olmak gerekiyor özel ders vermek için? Yani özel ders vereceğin adamın her sorusuna cevap verebilmen lazım. Yani o, o zaman, zaman uzman olmaktı. O zaman uzman olmaktı. Paranı ver, olmak olmak ders... paranı ver. <gülüyor> <ben, paranı ben. gülüyor> ama <gülüyor> araştırın gelin sana, paranı ver, paranı ver araştırın. Ders vereceğin kişiden daha çok bilmek yeterli değil mi? Yeterli özel ders, de. ders vermek için. İşte ne bileyim veremedim. Sen verdin mi iş özel dersi? Verdim. Ne verdin? Matematik. Hadi canım. Tabii canım ama mini mini kardeşlerimize verdim. E çok fahir yaptı herhalde bu işe. Tabii en yoğun Fahir yaptı doğru. Fahir üniversitede de veriyor muydu yoksa alıyor diyor ya? <gülüyor> Galiba. <ço> <gülüyor> Gerçi şimdi kızardı bu dediğimi duysa ama ben dersi almam veririm falan diye. <gülüyor> Ağlıyordu. <gülüyor> yani o zaman. <o> şey <gülüyor> ama şey hatırlıyorum ben yani gençlere, küçük kardeşlerimize ders verip o parayla öptim ders aldığını ben biliyorum. Hakikaten kendi dersinin parasını çıkarmak için ders veriyor. Doğru. Gerçi yani bugün bu eğitim konusunda reform olabilecek bir anlayışı sen mutfakta ettin. Düşünceni. Evet. Yani bugün öğrenci olsam ödevlerimi Çinlilere yaptırırım diye. Evet çok güzel fikirdi bence o. <gülüyor> bence hala güzel fikir de uygulanabilirliği var mı onu bilmiyorum. Öğrenci arkadaşlara sormak lazım. Yani. Çin'de ödev yaptırılıyor Yani olmuyor. Türkçe ödevlerde sıkıntı olabilir de İngilizce ödevlerde Çin Orta veya Hindistan. Tez yazılacaksa bulsunlar internetten. Pıtı, pıtı, pıtı pı. 7 yaşında küçük Çinli çocuklar. Pıtı pıtı pı. Bu arada ayakkabı fabrikasında çalışmaktan daha iyidir. Sen ödev yazmak yazmak mı senin şeyin bir ya? O yapmak içeriyle. Onlar zehir çocuk... gibi olduğunu eminim ben şeyin. Çin'deki bütün çocukların, 7 yaşındaki çocukların. 7 yaşında her şeyi öğreniyorlarmışlar. mesela. 8'de unutuyorlar da 7 çok kritikmiş. Yani öyle bir şey. Var. Bir de şöyle bir güzelliği var. Hindistan'a mesela gönderiyorsun gece yatmadan önce abi. Ben sabah sana hop tık Geliyor yani. Öyle de bir güzelliği var. Valla bunu şey yapmak lazım. Tez yazılır, ders yazılır falancıların biraz bir işleri bozulacak ama. Onlar da kalmadı artık ya var mı yine? Vardır herhalde ya. Siyasalın oralarda bakmak lazım ağaçlara. Çünkü o ağaçlara bakan adam Oktay Demirci. Gazetenin arka sayfası. <gülüyor> Allah Allah ya. Bir gazete çıkardılar. Yeni çıkmış bu gazete bir kişiyle ilgili. Rusya'da Mars gezegenine yapılacak yolculuğun e, simülasyonu yapıldı. O daha evet. önce de yapılmamış mıydı ya? bir yer insanları kapatmışlardı. Hiç ondan ses çıkmıyor bak 2 yıl doldu. O çıktı ya uluslararası uzay istasyonundaydı değil mi o? Hayır canım dünyada, Hayır, dünyada yaptılar dünyada ya. Mars koşullarını yarattılar bir adamı çaktılar oraya 2 sene duracaksın burada falan filan diye hatta Mars koşullarını yaratmadılar. 2 sene kapsülde geçecek seni bir, bir kapsüle çakalım bakalım sıkılıyor musun diye koydular. Acaba Ne oldu unuttular mı acaba adamı? Bilmiyorum ya bu başka bir proje mi acaba? Başka İnşallah bir... yanında köpek koymamışlardır. Çünkü orada bir nokta dostlar adam öldüyse köpek onu kesin yemiştir. <gülüyor> adam ölmüş. Köpeği... adam ölmüş köpeği yer mi? En baştaki konuya tekrar döndük. Yok bu başkaymış çünkü şu anda stüdyo yönetmenim kulağıma fısıldıyor. Hı -hı. Bu başka dedi. Bir de şu anda kulağıma fısıldıyor. Lan be. Ne oldu yerim küfür falan yaptı? diye bir şey diyor. 20 diyor da neyi yerim anlamadım. Mars 500 projesini biliyorsun. Hı hı. Ee, Avrupa Uza Ajansı ile Rusya Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü. <gülüyor> Enstitüsünün <gülüyor> adını bir kere daha Sizinki ajans mı enstitü mü? Bizimki enstitü sizin ajans. Olsun. Bir ajans bir enstitü. Yalnız Rusya Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü hakikaten çok büyük enstitüymüş ya. Bir de ortaklaşa beraber olmuşlar. Bir proje koyalım. Yani Bir proje yürütelim demişler. Ne koyalım ismini demişler. Mars 500 projenin mi? Vallahi evet. 3 Rus, Çinli, İtalyan ve Fransız olan 6 denek. Birer bu en son söylediklerim. 3 Haziran 2009 yılında Moskova'da Kozmonot e, Eğitim Merkezi'nde kurulan 550 metrekarelik camları olmayan bir kapsülün içinde 17 ay geçirmişlerdi diyor. Ha işte bu galiba. Ha işte bu şey galiba. Tamam. tamam çıkardılar mı bunların? Kasım 2011'de sona eren deney için kişi başı e, ne kadar almış denekler? Çok güzel de para vardı. Ben o dönemde hatırlıyorum bunu. 100 bin dolar almışlar. 100 bin dolar işte mis gibi. 75 milyon kilometre karelik Mars yolculuğunun simülasyonu sırasında dış dünyayla 20 dakika gecikmeli kısa telefon ve internet görüşmeleri falan yapmalarına izin verilmiş sadece. Ara Aynen öyle. Uyku psikolojik ve fiziksel olmak üzere 100 ayrı deneye tabi tutulmuş ama sonunda yani bu 17 kaç 6 denek çıktıktan sonra biraz şu anda mutsuzlar. Gerçekten mutsuzlar. Çıktıkları mutsuzlardır. için mutsuzlardır. Ya yattığımız yerden 100 bin dolar kazanıyorduk. Biz bir daha 17 ayda ne zaman kazanacağız bu parayı demişler. Geceyle gündüzleri falan karıştırıyorlarmış. Hangisi ne gece, gece belli ne gündüzü. <gülüyor> hangisi gündüz, hangisi gecen? 2 hafta finale çalışmış adamın da söylediği laf bu. O kadar büyük deney yapıyorlar bunu mu söylüyorlar? Abi 11'de çıkmışlar zaten. 11'de değil. Gece 11'de çıkmış abi. <gülüyor> 11'de çıktık yani. <gülüyor> 11 bu döneceksiniz demişler yani şeyi. Yok ya 2011'de çıkmışlar. Hala mı toparlayamamışlar? Valla hala depresyon demiş depresyon demiş doktor. Karası batsın demiş adam. Kapsülün doktoru varmış bir tane. O da bir saat geliyormuş. 3.5 4.5 arası abi. O da 150.000 lira. Bankamatik var. doktoru doktorluyorlarmış onu. Şuna da bir artık ATM demeyi Bir zaman korkunç yani. bir şey eğer Mars'ta hayat varsa, dünya dışı zeki varlıklar varsa bizim oraya gönderdiğimiz adam çok asabi bir şekilde çıkacak karşılarına. Çok, çok tabii. Ya. Onlar çok... bir Belki hani onlar bizim kadar gelişmediler. Diyelim, e, ne bileyim, mızraklarla güzel bir tören ateşi yakıyorlar falan işte Mars dışından gelen yaratıklar dünyamıza geliyor, gezegenimize geliyor falan diye bir heyecanla karşılıyorlar. Dünyanın en asabi adamı çıkıyor. Vallahi çok asabi. Vallahi belanızı versin gezegeninize ateş mi yaktınızla yemek yok mu falan filan diye böyle bir. Yarın öbür gün uzaylılar dünyaya gelince de öyle sinirli çıkabilirler Oktay. Çok sinirliler Biz abi. Biz bu kısmını hiç düşünmemiştik yani uzaylılar çok çabuk fıt fıt fıt geliyor diye düşünüyorlar kim bilir adam ne sinirle geliyor. Dünyaya. Bir de ben sinirinden değil anlamadığım için korkarım yani e... sinirinin de anlıyor. Adamın sinirli olan alabileceğini de düşünmüyorsun. 6 kişiden var bunun ikisi çok sinirliymiş ama 6'sının ortak özelliği o 4'ü mesela daha sakin adamlar ama 6'sının ortak özelliği değişik davranışlar içerisinde bulunuyorlar. Öyle olunca tam uzaylı gibi yani nerede ne yapacağını bilmiyorsun. Bilmiyor. Senin kodlarına göre bir şey yok yani ortada. Yani şimdi ne oturması fotoğraf belli, var. ne kalkması belli, ne konuştuğun anlaşılıyor. Burada bir fotoğraf var, tamam. Yani bu fotoğraf e, kıyafetler falan, bildiğimiz kıyafetler. Uzay ay kıyafetler. Ayak kaplar. Tamam. Normal günlük kıyafetler için. Yok, üniforma gibi bir, bir şey, şey gibi, Astronot kıyafeti gibi bir şey Kapsülden böyle çıktılar. Böyle bir, bir fotoğraf var ama bir duruşları var, altısının da. Böyle bir U yapmışlar. Hepsi bir fotoğrafa bakıyor falan. Bir gözlükler takılmış bir şeyler falan yani bunu görsen. İşte biz görsel... bunlarla Marslıların karşısına çıkacağız. Ondan sonra Mars seferberlik yenilenecek dünyayı ortadan kaldırmak için. Sizin bize gönderdiğiniz açıklayamazsın efendim biz o yani sinirliydi biraz falan niye sinirli adamı gönderiyorsunuz? İşte. i̇şte kapsül efendim şey yaptı da onu. Ama yani sonuçta şöyle bir şey var abi bunu göndermesek de yani bu araştırma yapılmasa da bu bilinmeyecekti böyle bir sorun olacağı. ...hiç, ön Hiç bir ön öngörülmeyen bir sorun yani bu. Şey. Hakikaten bilim adamları iyi düşünmüş. Bu adamlar. ne demek mesela? Şöyle bir açıklamamış. Günde 34 saat uyumak yerine 25 saat uyuduk demiş. Mesela şimdi bu... Şimdi adam bu, yani. bu normal bir adamın... ...söyleyeceği <gülüyor> şey değil sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Bu ya aklı başında bir adam. Bunu söylenmez. <gülüyor> 12 gün sonra ben demiş... ...diğer takım arkadaşlarımla... ...senkronizasyonumu kaybettim demiş. Şimdi senkronizasyonu anlıyorsun ama... ...ne demek yani falan deyip... ...yani... Biri gündüzü yaşıyor, diğeri geceyi yaşıyor falan alt adamın. Çok sıkıntılar var yani ya. Ne ne Çok. sıkıntılar? Ne sıkıntı Ya da bu kadar kalabalık göndermeyeceksin. Tek kişi göndersem bu kadar sinirli olmaz. Abi tek kişi göndersen de bu sefer hiç şeyi yok ya. Sosyal ya bir tablo evet. oynayamıyorlar orada yani. Bir interneti daha sağlam 6 kişiye, diğer 5 kişiye vereceğim parayla daha sağlam bir internet şeyi koy oraya. Telefonunu koy adamın. Ondan sonra sodasını koy dolabına bol bol soda koy. İnterneti sonra... niye şey tutmuşlar? Kısıtlı mı tutuyor? He çünkü internet imkanı olmayacak Ama değil mi? Ama belli bir kilometreden sonra Mars'ın vayrılasına bağlanıyor musun? Tabii şifresini bilmer lazım. Tabii şifresini. Dünyadan uzaklaştıkça Mars vayrılası kendini belli O böyle bir, bir çubuğa kadar iner abi. Mars iyi sistem kurmazsan. O zaman yani bir interneti çözerlerse bunların hepsi ortadan kalkacak. O ortaya çıktı şu bizim iki cümleyi konuşmamızdan. Pamuk gibi iner adam. Vallahi. Ondan sonra da bir gezegenle dost olmanın güzelliğini yaşamaya başlayacağız. Başarılar Azıcık reklam. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tülesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların yeni aşamlar varsa günaydın diyelim onlara. 8.55 oldu saatimiz. Çarşamba sabahında. Buyursunlar efendim. Ya en son şeyi ne zaman kullandın sen? Kelime olarak. Keklediler beni diyor. Keklemeyi... Ya da keklendim falan. keklendim falan veya kekledi. veya keklemişler veya kekle hiç kullanmamış olabilir ortaokulda herhalde yani herhalde şimdi işte biraz önce Twitter'da çünkü ondan sonra kafaya alma diye bir laf vardı kafaya alma kafaya alma ondan önce değil midir ya bilmiyorum da kafaya almayı daha çok kullandım ben kafaya aldı. Ondan sonra o da beni kafa baktım bir baktım kafaya alıyormuş. Sonra bir sazanladı lafı vardı. Ben işte ortaokulda tam ke kekleme Ondan... lafı gündemdeyken kafaya alma ve sazanlamaya şey yaptım. Yorumlaştım. Pedro... Ondan sonra da klasik kandırdı ile devam ettim. Bugün de keklemenin eksikliğini görüyorum hayatımda. <gülüyor> Valla. Doyosya'ya yaşayanlar var Twitter'da. Ee, rahat rahat kullananlar var. Arabayla gidip <gülüyor> bu kelimeyi <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat kullanıyor. Ne yazmışlar? Yani işte öyle keklendim falan filan. Öyle işte ablamı kekledim falan diye. Bara Hadi ya. Ünlü bir yazarımız. Kendisi. Güzel yani. Güzel yani. Bir unuttuğumuz kelimeler bunlar. Arası hatırlamakta fayda var. Yani şimdi görünce Yeni etkilendim. Çıkmıyor. Şimdi son dönemlerde çıkan laflardan bir tanesi atar yapmak mesela. O güzel tuttu. Ama başka laflar vardı işte salça. Salça oldu, alça oldu falan filan. Onlar pek... Salço. biraz zorlamaydı da Salço atarlanmak güzel atarlanmak atar. evet o tuttu ya yeni lablarımızdan onu da kullanmıyorum gerçi ama e, kullanıldığında hoşuma gidiyor atar yaptı <gülüyor> gerekli mesajlar herhalde yerlerine ulaşmıştır bilemiyoruz çünkü nereye gittiler <gülüyor> kullansam çünkü Alin için kullanacağım yani atarım yani atarlandı bu falan diye bir kişiye söyleyeceğim o da, o da yani kıyamıyorum kızımı. Başka bir atarlı adam yok çünkü <gülüyor> etrafımda. <gülüyor> Yapalım ara sıra atar. Atar Sır, mı? Cümleyi kullanmak için yani. He. Sahte atar yakalandı. Mesela yanlış kullanım şu anda. <gülüyor> yanlış kullanıma bir örnek verdim ben şu anda. Veya pazardan atar aldım. Bir diğer yanlış kullanım. Pazardan atari aldım deseydin. Rusya'ya bağlı özel cumhuriyetlerden Mordova'nın e, başkanı Vladimir Volkov. Aa, bu Hadi beni tanımıyorsunuz ülkemi niye tanımıyorsunuz diye isyan etmiş. Hayır ya basketbolcu olan Volkov mu acaba? Bir zamanlar böyle bir Volkov diye basketbolcu vardı acaba o mu ki? Hı hı. Oktay Bey sorum size bilemiyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor> By Fire yok ya onun eksikliğinden dolayı. Kesin odur. <gülüyor> ee, şey yapıyorum. Gülenin. Başka dünyada öyle Volkov soyadlı hiç kimseyi tanımıyorum ben Türkiye'den. <gülüyor> O da doğru. Mordovya'nın başkanı olan Volkov'muş demek ki bu. Keşke mesela başka bir ülkenin başkanı olsaydım mı demiş. <gülüyor> Bilinen bir ülke. Fransa ya. mesela çok severim orayı. <gülüyor> Vallahi hiç Fransa'ya öyle bir laf edemez. Çünkü Gerard Depardio'yu ağırladı. Kendisi tabii Cerrah Depardiyo Bence şu anda Rusya'da Fra tek gündem. Öyle söyleyeyim. Bir doğalgaz, iki Cerrah Depardiyo. Adam Fransa devlet başkanı olmayı özendiği için Fransız artistlerini vatandaşlığına katmaya çalışıyor. Putin Bu kadar basit. Bugünkü programımızda da sona erdi. Hadi kapatıyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> Valla şöyle Volkov'dan teklif gitmiş. Cerrah Depardiyo'ya ilk başta gelsenize ülkemiz ne kadar güzel özel cumhuriyetimiz diyerek oraya davet etmiş. Sonra... Ne özelliği var ülkenizin? Özelkiz, özel bir cumhuriyetiz. Başka? Yani özerk cumhuriyetiz. Yani Rusya Federasyonu'nda özerk bir cumhuriyet. Başka ne mesela doğal <gülüyor> güzellikleriniz var? Özerk. Ya siz demiş, önce demiş bir tanınayın demiş bizim ülkemizi. Özerk. Ben, ben demiş eski, ba oldum. eski basketbolcu ile benim demiş e soyadım Soy aynı. aynı. E bilmiyorum demiş. Belki o da olabilirim demiş. Ama demiş soyadım aynı demiş. Bakın demiş hemen almış basketbol topunu 3 sayılık çizginden atmış. Bu da güzel bir özerk. Deli gibi. <gülüyor> <gülüyor> Deli gibi bir ülke yani. Yani aynı zamanda turizmde de katkı bulundu. Çünkü ülkeyi tanıtmak için Ya Yok tabii ki yani Mordova e, ne, elçi, elçiliği falan var mıdır ülkemizde? Yoksa Rusya büyük elçiliği var hepsinin de böyle bir genel sekreteri mi var? Mordovya, Rusya'ya da şey yok artık vize yok ama Mordovya'yı... Genelde sadece vize için mi bulunuyor elçiler burada? Ha, ha, sen yok. ne dedin vize var mıdır demedin mi? Hayır mı? elçiliği falan var mıdır burada Mordovya'nın? Vardır herhalde. 1 milyona yakın nüfusu var. Ee, şimdi şu anda internetliyim ben. Ee, internetten bakıyorum. Orada da şey yazıyor. Rusya Federasyonu'na bağlı özel bir cumhuriyettir demiş. Ee, başkent Saransk. Ondan sonra eee Karasadin efendim demiş ülkemiz. <gülüyor> <gülüyor> e, %31.9'u Mordoyalı, %60'ını Ruslar, %5'ini de Tatarlar oluşturuyor. Hı hı. Bakayım başkanlarıyla ilgili bir şey var mı ya devlet başkanı? Basketbolcular tam 3 sayılıklı demek ki başkanlık seçimleri de. O çembere diziliyorlarmış. Üç sayılık. Yalnız onunki yakındı diye böyle şey oldu. Ve döne döne atıyorlar. İki dakika içerisinde kim daha çok üç sayılık atarsa o başka. Yani yok şimdi tam da bilmiyoruz ya. Rusça konuşuluyor. Hı hı. Ondan sonra Ortodoks, Hristiyan olmakla birlikte çoğunluğu Tatar. Oktay e, özel bir cumhuriyet mi? Çünkü o önemli bir özellik. E, bakayım ona. Rusya Federasyonu'na bağlı. Evet abi özel bir cumhuriyet. Ve karasal iklim olduğunu söylemiş miydim? Tebrik ediyoruz. Çok... ama senin ülken var mı? Yok. Yok abi. Biz... Kurmuşlar adamlar ülkeleri. Bir şey ne kadar biz, Bizim bilmememiz şey yani. Çok evet özür belki ediyorum. de dinleyicilerimiz arasında şu anda Allah Allah. ilk defa mı duymuş bu adamlar bu ülkeyi? O falan filan nereden geliyor zannediyorlar falan diyorlardır da. E, biz sadece özel cumhuriyet olması bizi çok ilgilendirdi. Bir özel cumhuriyet gezelim. Valla şöyle bir şey buldum ben. Ne demek bu bilmiyorum da Mordovya... Geçim kaynakları. Cumhuriyet sokaklarında yalnız dolaşmanın ne kadar zor iş olduğunu biliyoruz. Arkadaş arıyor musunuz diye bir tane site buldum. Bu herhalde başka bir şey mi? Başka bir şeydir. Ben bunu hemen kapatayım. <gülüyor> Belki yakalarlar beni kapatıyorum hemen. Neyse Mordovya'ya gitmiş herhalde par diyor. Hı -hı. Ee, biz gidemedik. Buradan ıı, uzakta şey, diyor şey acaba ama... ya Yani Mordovya'ya gitti artık bu ülkenin vatandaşıyım. Her tarafını tanımalıyım Rusya'nın falan. Tabii diye tabii de. diyor ya. Şey diye düşünüyor mudur? Lan bir yerde bir hata mı? 3-5'e bakmayacaktık acaba? Acaba. O ya adını... şimdi bir rehber anlatıyor. İşte efendim gördüğünüz gibi bu ırmaklar Özerk Cumhuriyetimizin ırmakları. Dağlar gene özel. Oraya giderseniz Karasal. Tıpkı buradaki gibi Karasal bir iklim var. Burada da Ruslar var. Afiyet bu taraftan devam edin. Ova. Özerk Ova'mız. Burada ne ihtimali var? Burada da karazalar. <gülüyor> diye uzun uzun konuşulmuş da. E, tabii ki basketbol sahaları e, meşhur. meşhur Vordovya'nın bir ihtimal çünkü başkanları basketbol. Şimdi e, dün biliyorsun Putin'le, e, Vladimir Putin'le şey yaptı. Hı -hı. Celal Depar diyor, buluştu. Sıcak bir sohbet. Ondan sonra tabii Putin'in İşi gücü var abi yani sürekli... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> tamam Cerrah'cım tamam. Ya, vatandaş iş... <gülüyor> oldun da ben yani ya, sürekli seni eğilecek değilim diyor. Kaç yani. milyon adam var ben her gün hepsiyle görüşüyor muyum ya? E, Sen vatandaşsın. Nasıl vatandaş? Vatanda Biz bu ülkenin vatandaşı olarak her gün Cumhurbaşkanı'yla baş bakalım görüşüyoruz? Bir de abi çok, çok geç yatıyormuş Cerrah par diyor. Şimdi yani Vladimir Putin erken yatan erken, erken kalkan. kalkan bir insan. Cerrah Depar diyor geç yatıyor geç kalkıyor. Şimdi ona ayak sağlamaya çalışsa Putin ya bu sefer işler aksayacak, aksayacak i̇şler kendi özel hayatında yapması gereken şeyler var neler neler o yüzden cerrarın da durumunu tanıdığı yok adamın yani şimdi bir ülkenin vatandaşı olmuş kimseyi tanımıyor turist olsan gene başka turistlerle sen şeysin selamlaşırsın şey yaparsın ama bu kim tanıyacak Habire putin arıyordur Putin bugün e, ne yapalım? Özel cumhuriyetlerden mi? Bir... O yüzden herhalde Putin de şey yaptı. Sen gitsin daha uzak bir yer ola. Orada gitsen de. Özel cumhuriyetin başkanlarıyla tanış diye başından sağdı herhalde. Orada bakmış. Birkaç kim... hafta da böyle idare eden ondan sonra yavaş yavaş bir cerradan. Celal geldi yani diye. Ya bir de şöyle bir şey var yani bunu da anlamamız lazım. Şimdi de Depardiyo gitti ama yani turist gibi de takılamıyor. Yani Tabii şimdi vatandaş şimdi. Hem vatandaş hem de yani mesela gitse orada bir meydanlarda falan da olası. Şimdi tanınıyor zaten. Evet. Yani ünlü. O yüzden hani normal vakit geçiremiyor. O yüzden bakmış ve, ve harfine bir bakayım demiş. Çıkarmış Volkov. Volkov Vladimir. Yazıyor parantez içinde oluyor Çünkü karıştırıyor yani. Ondan sonra hatta basketbol ne topu var. Ne şimdi. şu anda hiç anlamadım ben P Telefonundaki Putin, resimleri mi? Putin bakıyorum? hayır. Putin kime yönlendirecek Celal Depardiyo'yu? Hmm. O aşamayı anlatıyorum ben. Sonra uçağına bindirmiş, kendini özel uçağıyla göndermiş Mordovya'ya. Mordovya'da e, fotoğraflar var Celal Depardiyo'nun Mordovyalı vatandaşlarla. Hava nasıl olabilir? Bu fotoğraftan e, Soğuk derece karasal iklim olduğunu <gülüyor> bravo. düşünerek. Bravo. E, Celal Depardiyo'ya Cumhuriyet de boşalan Kültür Bakanlığı görevi teklif edilmiş. Al resmen, bakalım. Resmen şey yapıyorlar işte. <gülüyor> A, bunu iş verelim yapıyorum. yani. Hayır iş vermeye çalışıyorlar adama. Kültür Bakanlığı'nı verecekler. Orada bir oda. Mordovyan'ın çünkü Kültür Bakanlığı tüm dünyaya özel cumhuriyet kültürünü aşılamaya çalışan birisi. Vallahi Orada abi. oturtacaklar. Yani resmen bir iş bulalım buna yoksa bu başımıza çıkacak. Biz bunu başa edemeyiz falan diye uğraşıyorlar. Vallahi Kültür Bakanlığı Ayrıca kabul etsin hemen. ...Kültür Bakanlığı teklif edilmiş... ...aklını kurcalayan tek konu var ...Cerar Depardiyo'nun hava durumu... ...biraz <gülüyor> çünkü... <gülüyor> ...soğuk olduğu için... ...karın olduğu için... ...Cerar Depardiyo şu anda tahmin ediyoruz... ...kültürünü ve hayatını daha ayrıntılı tanıdıktan sonra... ...öneriyle ilgili karar vermesinin... ...mümkün olacağını söylemiş Cerar Depardiyo'da... ...yani o dediği hava durumu... Yani ...dediği kültürünü tanımak için... ...20 saat 45 dakika sonra daha net bir karar verebileceğim... ...demiş... Yok ...yani bakacağım bakacağım demiş... ...hemen cevap, cevap vermeyeyim demiş... Ee, böyle yani Rusya'da mutlu ya Cenab-ı Hakarlı'yı şey acı? yaptı İşçi ama işi de hazır bakanlık Çok güzel Rusya İstek kapılarını açtı He Ve e, biliyorsun Mordovya'da Bakanların istediği zaman Basketbol oynama şeyi var <gülüyor> Bakanlık kortları 24 saat açıktır sevgilim Özellikle izleyicim. bakanları açık. Sabahlar Modern Sabahlar şu şarkıyı yapalım adam o kadar ince ince çalışmış ki yani. Hiç hayatta yapamayacağım şey. Biraz da bu yüzden hayranım şarkıya. Doğru güzel Adamın şarkı. Adamın disiplini, temiz temiz işini yapması hakikaten de çok etkileyecek. C2C radyonuzdaydı Down Road'la. Modern Sabahlar devam ediyor. 9-16 saatimiz. Sevgi denizler öyle böyle bir saat değil. Bu kritik saatler içindeyiz. C2C'yi sevdiğimiz bir... <gülüyor> şey olarak belirttikten sonra, sanatçı olarak belirttikten sonra e, umarız bu çalışmaları devam eder. Hemen boşlamaz işini. Lütfen z buradan şey yapıyoruz. Celal Depal'da biraz fazla mı vakit ayırdık bilmiyorum ya. Geçiyoruz artık o Geçelim şey yani. evet. Ee, biraz da düşes diyoruz. Biraz da düşes diyelim. Evet doğru. Ee, hamile düşes diye geçer. Hı -hı. Ee, hanımefendinin moda anlayışına dair bir raporlar yayınlandı önceki gün. Şimdi hanımefendinin Popülerliği gelinliğiyle oldu. Onun dışında pek bir kıyafetini görmedim ben. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz diye mi acaba uzas? Tabii canım çok. İngiltere e, magazini sırf düşes şunu giydi, bunu giydi, bunu giydi falan tabii, diyemiş. Tabii. Yani. Hele hele evlenme arifesinde öyleydi. Yani düğünden önce, düğünden sonra değil. E tabii edecek. canım. Yani o düğünle beraber bir diyeti de popüler etti. Düşes e, bu diyetle dü şey verdi, kiloları verdi. Diye. Ya evlendikten sonra biraz şey oldu. Böyle evlenmeden önce daha işte. E, Sevgili konumundayken e, prensin küçük prensle kaçıncı hı hı. prensi ikinci veliaht prensi mi oluyor şey öyle oluyor değil mi evet o, o onun sevgilisi konumundayken daha çok ilgileniliyordu sonra evlendi biraz soğudu sonra zaten Amerika haberi gelince tekrar şu anda e, yani A'dan Z'ye düşesi tanıyalım diye mesela güldüğünde ortalama 8,6 dişi görünüyormuş düşesin mesela bu tip raporlar 8,6 diş demek Bayağı uzun bir süre basketbolda. Eğer çemçük bir gülümsemesi yoksa. Evet. Neydi? Dörder dörder. İki taraftan dişler görünüyor. En arkadan da şöyle 0.3, 0.3. İyi mi görünüyor o zaman? 1.5, Ben buçuk, dilimle ama... şu anda dişimi de saymaya çalıştığımda biraz konuşmam. Peltekleşebilirim. Alt, alt diş görünmüyor. Altı, alt sırayı unut abi. Köpekler de görünüyor. Köpeklerin yanındaki de 0.3'ü görünüyor. Köpekle başladık. Köpekle devam ediyoruz evet. programıya yani evet en arkadaki bu taraftan sıfır Yalnız, Yani 8 diş görünüyorsa bayağı iyi diyorsun. yani üstte zaten teknik olarak 16 diş var. Hepsi tamsa düşesin. Hı hı. Ki ben zannetmiyorum Velia'nın eksik dişli birisiyle evleneceğini. <gülüyor> bayağı hı -hı diye gülüyor gibi geldi bana. Yani böyle bir düşesin benim bildiğim yani kibarca <gülüyor> yok diye. Hatta hiç diş göstermeden gülüşemesi. Ama alt dişleri hiç görünmüyor. O yine kibar kibarlığı sağlayan e Ya şey. Alt diş de görünse zaten hınçla gülüyor gibi. <gülüyor> diye olacak. İşte o yüzden <gülüyor> 8.6 şey sayabiliyor Sevebiliyor musun koymuyor. benim şu gülüşümdeki diş sayısını? Gir bakayım. 14'e yakın Ege. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> işte dizel yakışmayan bir. Sen gülüyoruz. bir de 20'likleri çektirmiştin değil mi? Evet. evet. Yoksa Ol, yani <gülüyor> 10, 13, 18, 16 tane. Görünürde yani. <gülüyor> Şapkaları mesela sağ yatırarak 50 derecelik açıyla takıyor. Şapka dediğin yani şapka takıyor mu? Hakikaten ya bu takı, önceden takı takıyor muydu takıyor. yoksa düşes olduktan sonra mecburi mi taktı? Düşes olduktan sonra şapka. Kraliçe mesela takıyor her zaman. Ya şöyle bir şey var. Bugüne kadar pek çok şapka aldığını ben biliyorum. E... Ama takacak pek yeri mi olmadı demişti. Yani olmadı. Şimdi kraliyet ailesine girdikten sonra onları takıyor. Mecburi yani şapka. Bir de çok hediye geldi tabii Tabii, kesin herkes kesin. şapka, şapka, şapka, şey borcam, şey. şapka, borcam. Paketler <gülüyor> açtıkça kutu çıkıyormuş. Ay ama... Bundan ne çıkacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hop borcam. O marka var mı hala? Ne, Yok borcam markası yoksa... mı? Ha -ha. Bilmiyorum o, o, biliyorsun jenerik ürün olduğundan. O zaman TBT olsun olmaz. olmasa. da kalacak yani. Ee, neyse şapkayı, e, şapkaya verdiğim paraya acımıyorum. Çünkü şapkaya para vermiyorum diye bir açıklaması var yakın çevresine. O kadar evet. beleş şapka olsa ben de takarım. Güzel bir şey şapka ya. Çok güzel bir şey. Hakikaten bakıyorum da şöyle yani düşesin de şapkaları. Güzel. Şapkanın sıkıntısı bir yere gittiğinde ne yapıyorsun şapkayı veriyor musun? Abi şimdi. yaç onu git. Bizim sen mesela evi gelse ne yapacaksın sen şapkayı? ev gibi düşünme işte. Bira dolabının üstüne de mi koyacaksın şapkayı bizim dükkana gelsin? Yok abi o şey var ya kütüğümüz. Evet. Ee, tahtamızın altına koyacaksın işte hafif şöyle. Veren. Veren. Kütüğün oraya da oturur zaten. düşe oraya oturur değil mi bizim dükkana gelirse? Oraya oturturuz büyük ihtimal herkes Yaç orası da yüksek yani otururken kalkarken... dört kişilik yer kaplar. 4 kişi mi? büyük ki büyük şapka. Sen zannediyorsun. Ya küçücük küçük... kafası kadının ne kadar büyük olabilir e, şapka Etrafı şapka. küçük şapkanın. E, sen büyük ben yani. gibi düşünme Kocamı. bu kadının kafasını ya. Küçücük kafası var kadının. Hayır kafanın içi küçüktür de etrafı büyük oluyor şapkaların. Düşes şapkası bu ya. Böyle mezdol şapkası takacak değil. Olsun abi o şeye dayarsın o tahtta nasıldı kolon var ya oraya böyle dayar. Veya bir çivi çakalım oraya. Yerin öbür gün düşes gelir. O sırada yani Ahmet şey yapmıyordum. Taburenin üstüne mendil koyup. Ben bunu çekeyim Böyle bir sahne olmasın ya. <gülüyor> ya aslında o da olabilir de. Geldiği zaman çakarız o Orada olması. Orada çivi hazır dursun. Ya da çiviyle çekiş hazır dursun. Düşes geldiğinde ben, benim İngilizcem iyi Anadolu Lisesi'nden memnun Sen Anadolu. Anadolu Lisesi sen konuşursun. Ben kapıda welcome falan filan. Diyor. Welcome to the amphitheater. Welcome mı diyorsun abi biri geldiği zaman mesela yabancı. Düşes böyle. geldiği zaman welcome. Welcome mı diyorsun? Sıradan birisi geldiği zaman Neyse. hello monsieur. Onu bilelim mi? Yani <gülüyor> en azından onu bilelim. Ben oyalarken sana bir işaret yaparım Sen fırlarsın ama He bu hemen... dalabın altından çekmeceden çekişli var, var. çakarsın. Efendim sayın düşesimiz şapkanızı buraya düşündük. Bir şey soracağım ya. Bizim dükkana hiç şapkalı, bu tip şapkalı hanımefendi gelmedi mi? Hazah hmm. hanımefendi. Hayır gelmedi. Ama çok şapkalı hanımefendi geldi. Demek ki onların yaşadığı sıkıntıları biz onlarla baş başa bıraktık ya. Evet. Allah kahretmesin bizi. Yani şapka kafalarında oturmak zorunda kalıyorlar. Şapkayı bir yere koyamadık Ya da çantaya koyuyorlar. Abe Berel'in bere, bere onda sıkıntı yok da problem yok da evet. Yok, yok. ezilir, büzülür Biz bir şey Biz çivi yok. çakalım. O çivinin tek sorunu o mesela düşes gelmediği zaman ya da bu tip şapkalı biri gelmediği zaman o çivi boş kalacak ya. Benim şapkamı koyarız oraya. Neden senin şapkanı koyuyoruz abi? Başka şapka bul onu koyalım bu zaman. Tamam abi ben getiriyorum. Başka şapka getireceğim. <gülüyor> Sürekli orada bir şapka ya da bir çerçeve koyalım oraya. Ya böyle bir şapkayı indirdiğimizde. Şapkayı indirdiğimizde değil. şapka olmasın. Bir çerçeve, bir fotoğraf. Ne fotoğraf ee, olabilir? O fotoğrafın fotoğraf? üstüne benim fotoğrafımı koyabiliriz öyle. Senin fotoğrafın değil, böyle bir çiçek veren bir çocuk fotoğrafı tamamen siyah beyaz düşünüyorum ben. Tren. çiçek kırmızı olsun. Trendeki kıza bir. Adi tamam abi, hadi kırmızı olsun tamam. Gül de kırmızı olsun, hadi senin istediğin gibi. O zaman tamam, yani düşes için dükkanımız hazır şu anda. Evet. E, kaldı. Çantasını nereye koyacağız? Çantasının ortalama büyüklüğü 194 çarpı 132 milim. Ama bir bir şey ha değil zaten. Şey ama genelde sapsız çantalar kullanıyorum demiş. Yani bizim hani sandalyenin arkası asılıyor ya. Ha asamaz. Asamaz. Onu masaya koyar işte. Masa küçük zaten çantası. abi masa masamız da küçük ama onu biz kütüğe oturtacağız değil mi? Bu düşesi. düşesi. Mecbur Mesbûküte oturtacağız. Mesbûküte abi. abi çok malzemesi var çünkü. <gülüyor> malzemesi olanları kütüğe oturtuyoruz. Yani kütüğü masa olarak kullanarak oturtuyoruz. Fransa gelecek. Vay kaç kişi geziyorlardır bunlar. Kari koca mı yoksa abi, şimdi şeyden Şörek otu var mı? da <gülüyor> büyük etçiliğinden düşün. Doğru. Sonra bir tane onların şoförü vardı ya. Doğru. O ayrı oturuyor ama. Bunu seyri alırız. <gülüyor> <gülüyor> yani cevap olarak en az 3 kişi. 3 kişi tamam. 3 kişi e bir de şeyleri olur. Mihmandarlar olur. Ankara'nın gezilecek, görülecek yerlerini gösterir. Ben de giderim yanlarına. Ben de. de tamam abi İngilizce sen git. Sen tabii, welcome orada. diye gidiyorsun zaten sen. Sen zaten olacaksın. 4 kişisiniz. 4 kişilik bir şey. İstersiniz derim ben sizi sevire de alabiliriz. Şoförü alın, pütü ederim. İlk konuya öyle girelim ben. Sen şapkayı asarken, ne diyoruz eswan falan diye anlatır. Esvan deyince zaten çok keyifleri yerine gelir. Ondan sonra küpeler, küpeler için bir şey yapmaya gerek yok. 33 milim küpe takıyor kendisi. 33 milim küpe gayet normal. Kaç, kaç oluyor? 8 santim işte. Ya? Şu kadar bir şey değil mi? Böyle uzunlamasına bir şey. Ondan sonra ayakkabılar e, topuğu seviyorum demiş hı hı. E, ve demiş stoklu çalışmayı seviyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Düşeysen anlaşılmayan açıklamalar. <gülüyor> topuklu gezerim stoklu çalışırım demiş. Stoklu çalışmayı seviyorum demiş. 10.2 cm yüksekliğinde topuklu ayakkabıları seviyor demiş. Burada fiyat da verilmiş ama fiyat bizi şey yapmıyor yani ilgilendirmiyor. Nasıl? İlgilendirmiyor. Gersi, Önemli olan alacak değiliz sonuçta. kendine yakışanı giymesi. Bizim nasıl diyebileceğimiz bir ortam yaratmaya çalışıyoruz biz. Başka Prens'le ilgili hiçbir bilgi yok. Markalar var ya sonra en hangi modacının kıyafetlerini en sık giyiyor falan. Beni falan. rahatsız eden şey burada. Ben o konuyu açarım zaten. İngilizce tabii. Ee, hanımefendi derim. Bir de sen, de, majesteleri Anadolu... mi demek lazım? Düşese de majeste mi diyeceğiz ya? Ya abi bilmiyorum Anadolu sesini öğretmediler mi? Sonuçta Anadolu sesinde mezun olan sensin. Yedekten girdim falan ama yani yine de mezun diploman var yani. Vallahi şimdi bize hep günlük hayatta mesela... mesela bir yere gideceksin. Postaneye gideceksin. Post ofis. Onu da soracağın yok. O yüzden biz hep yok, sok sokaktaki vatandaşla konuşmayı öğrettiler. Düşes geldiğinde ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Yani neyse. Hanımefendi derim ben size. Hanımefendi değil ya. Majeste <gülüyor> derim. <gülüyor> mi <mı> diyeceksin? Majeste <gülüyor> Mükemmel mükemmel misin? <gülüyor> Ekselansları erkeğe mi deniyor? Yok öyle bir şey yok değil mi? Yok. Kadına da deniyor. Tabii canım. Herkese denir. Tamam gösterdiği gösteren herkese denir. Ya yani evet. bana da diyebilir misin mesela? Vallahi niye abi soruna gidiyor bir, şimdi bir, yani bana? Bir sakalat diyelim ya yani, ne olacak? <gülüyor> derim tamam, ekselansları diyeceksin Aa, abi. Ekselansları diyeceğim. Yani eşiniz prensken, siz niye düşersizsiniz? Sizi niye prenseslik kadrosu vermediler diye. İlk sorun bu olacak. Tamam, buna cevap verdi sonra abi. Ne diyecek mesela? Bana? Aa, <gülüyor> bunu uzatırım ben yani başka bir, herhalde başka bir şey olmaz. Nasıl soru... hamileliğiniz nasıl geçiyor derim. Hı hı. ikinci teramesler derim, zaten <gülüyor> hamileliğin balayı bu ilk 3 ay zordur ikinci 3 ay çok rahat geçecek hiç merak etmeyinlerim ve ona kelle paça çorbası içirin çok faydalı çocuğa diye nereden şeyden mi getireceksin Rumeli'den getirtiriz Tam o zaman Rumeli'ye giderler sen ne yapıyorsun ya otursana işte gelmiş kadıncağız buraya Doğru. Burada otursun. Ben de şeyle konuşurum. Kocasıgil olacak mı? Gerçi kocasıgil sürekli telefonla oynayacak gibi bir his var benim içimde. Bana da öyle geliyor yani ya. böyle sürekli telefon kafayı gömecek. telefonla bir dakika ya falan diye böyle bir şey olacak gibi geliyor bana. Neyse yani önemli olan dediğimiz gibi welcome deyip. Welcome. Welcome drink asla. alıp ondan sonra şapkasını astıktan sonra güzel bir sohbet. En kısa zamanda bekliyoruz kendisini. Hakikaten bir merdiven. Celal Depar diyor bugün gidiyorsa Mordoviya'ya. Büşesine, büşesi. buraya gelsin. Neden bizim dükkanımıza gelmesin Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.44 oldu saatimiz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili izleyiciler 9.44 demek son derece kritik dakikalar içinde izlemek Aslında da büyük bir yalan bu yani Hiç öyle kritik bir dakikamız da yok Ben hayatımda herhalde en büyük eksikliği Kritik dakikalarda yaşıyorum Hiç kritik dakikalarım yok Senin var mı hiç kritik dakikaların günlük hayatta? Günlük hayatta mı? Cık, var tabi ya olmaz mı? Gerçekten. Vallahi kıskanırım ya. Kritik dakikaları. Benim hiçbir kritik dakika. Kritik anım yok. Yani dakikaları bırak. Saniyelerin bile önemli olduğu bir an yok benim hayatımda. Hiç. Abi hiç, yani böyle mesela şimdi sonuçta ben seni e, çok uzun süredir tanıyorum. İşini e, zamanla yarışmadan ki bu tabiri kullanmayı <gülüyor> pek sevmiyorum ama e, zamanla yarışmadan Yapan bir adam değilsin sen Yani sen de ben de Yani şunu demeye çalışıyorum Anlaşılamadı Anlaşılamadı şunu demeye çalışıyorum Mesela bir işi yapman lazım Evet. Ne, ne zamana işte yarına yetiştirmen lazım ya Aha. Onu mesela bir hafta önceden biliyor olmana rağmen Bugüne kadar bir şey yapmıyoruz evet. Yani sen de ben de o, Ne oluyor Tam kritik zaman işte bu Yani son gün Kritik anlar oluyor işte o işin tamamlanması için Ama yani kritik dakikalar Başka bir şey Tamamen yani tamam ben e, disiplinsizlikten kaynaklanan bir şey. Ya canım kaynağının ne olduğu önemli değil. Kritik anlar değil mi hoşta o ya Ben de sana ne? gelsen mesela bir şey söylesem sen bana dönsen. Eki şu anda çok kritik dakikalar içindeyim desen. Neymiş o kritik dakikalar? Dediğimde verecek cevabım şunu yapmadım falan filan dersin. Ben onu zaten bir haftadır yapmam lazımdı. Şu anda kaldı. Tamam. Anda, tamam. Peki. Sen ben kritik... o anda yapmayabileceğini bilirim yani. Kritik tamam, kritik, kritik anlar dediğin ne de senin? Yani kritik. İşte bilmiyorum hayatında belki de kritik dakika mevhumu yok. Tabii canım <gülüyor> o kavram yok senin kafanda. Bilsem yani neyin kritik dakikalar olduğunu bilsem koyacağım hayatımı bir şey. En dedim. kritik dakikalar mı mesela bir cümle içinde kullan bakayım? Bürgeyi de demek istiyorum ya. Ege falan filan diyor. Bürge şu an çok kritik dakikalar içindeyim Ne bileyim belki maç seri diyor olsam maç, maçın son dakikaları mesela. Birisi bir şey. Dedi. Ya şu anda çok kritik dakikalardayız. Ya benim de bildiğim kritik kelimesini şey yaptın ha. Kafamı karıştı. Kritik ya. kelimesini başka dakika dışında Ha durum kritik. Kritik. Kritik, <gülüyor> kritik şeyden kritik gelmiyor mu? Kritik kelime ne kadar çirkin ya. Critical'dan mı geliyor? Critical. Critical'dan mı geliyor? Aha. Ama kritik evet. Eleştirmeden bir mi kritik mi geliyor? edelim falan diyen ama o kritik dakikalar başka bir şey ya. Orada şey, şimdi iki anlamık var galiba bunun da. Bir tanesi... işte ciddi eleştirme. Eleştirme falan. Bir tanesi de galiba... E... Artık Allah'a emanet eleştirilecek bir tarafı kalmamış. Yani kritik dediği ciddi falan tehlikeli tehlikeli yani, de şey mi acaba? Mesela benim yaklaşan bir gösterim var ya şimdi 12'sinde. Hı -hı. Cumartesi günü. Tamam. Şu anda o gösteriyle ilgili kritik dakikalarda mıyız? Hayır. Daha günler var yani. Valla şey demiş e, Türk Dil Kurumu. Önemli ve eleştiri. İki ayrı anlamı. İki önemli ayrı bir anlamı eleştiri var. değil yani, değil mi? Hayır. <gülüyor> önemli ve eleştiri olarak kullanımdamış. Verdi tavsiye bu. Şöyle bir bakıyorum. Başka anlamlarda kullanırsanız, sizi anlamazlar. İfade güçlüce yaşarsınız. Evet. Şu anda çok önemli dakikalar. Ha, tamam şimdi. Mesela benim anladım. gösterim için çok kritik dakikalar bunlar. <gülüyor> Çünkü yani mesela bilet. Çok... Önemli de biletten bilet alabilir dinleyicilerimiz. Çok tamam. kritik de orada bir saniye bile önemli. Şimdi o zaman ben bu e, süreyi e, bir iki soruyla geçirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kritik dakikalarımızı soruyla geçiştireceğiz. So Buyurun. Geçiştirmeyeceğim. Soru soracağım. Senden cevap isteyeceğim. Ne zaman da abicim seni gösterin? Böyle bir... Oktay bir şey soracağım. Ee, Soruya soruyla karşılık veriliyor şu anda. Ee, yayın... Genel sorular mı bunlar? Yoksa bildiğimiz, özlediğimiz... Ofkey Demirci ile Çanak Sorular. Neden yaptınız? Neden diye sormayacağım. Ne zaman yaptınız? Sonunda kestim. Bana ne zaman der? Ne zaman? Ofkey Demirci ile Çanak Sorular. Merhaba. 9 Ocak 2013 Çarşamba bir kere daha Çanak Sorular'la karşınızdayız. Hemen programımızın başında hatırlatalım. Sizin de kendinize sorulmasını istediğiniz soruları bize sorun diyorsanız bize yazın. <gülüyor> çanak Sorular et. Çanak Sorular nokta et. Evet bugünkü konumuz... <gülüyor> bugünkü konumuz... <gülüyor> Benim de sorum olabiliyor mu? Cumartesi <gülüyor> Bir saniye lütfen burada soruları biz soruyoruz. Bugünkü konumuz. olsa bir soruyoruz. Cumartesi günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezinde saat 20'de gösterisi olan Ege Kayacan konumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz mi? <gülüyor> hoş bulduk. Hoş bulduğumuza göre hoş geldik. Evet, e, programımızın formatı gereği tek soru tek cevap yapacağız daha doğrusu tek soruya tek cevap çok özür dilerim ben şu anda yeni bir program formatlıyorum da yalnız programımızın formatı gereği programımızın içinde başka bir program <gülüyor> formatlanır evet. EGK'ye canlı mantıklı çıkarımlar nasıl? EGK'ye canlı mantıklı çıkarımlar mı? <gülüyor> şöyle mesela hoş geldiniz mi? hoş bulduğumuza göre hoş geldik Çanak soruların bir köşesi olarak mı düşünüyorsun bunu? Çünkü soru sorulması yani 2013'te programı yok ya hiç. Hı hı. Onu bir teklif olarak sunacağım. Tamam abi sun da şimdi yani bula bula bu zamanı buldun ya. <gülüyor> Haftada bir kere iki kere çanak sorular yapıyoruz. Adam benim programımın içinde şey yapıyor şu anda format programı buluyor. Bir şey yapıyorum diyor. Tamam özür dilerim. Programımızın formatı geriye biraz sinir <gülüyor> <Evet. gülüyor> Onu anlamadım. <gülüyor> Niye olduğunu anlamadım. Hem çanak soru soracağız diyorsunuz. 10 Ocak Perşembe, 11 Ocak, 12 Ocak. Cumartesi. Kapalı bir hesapla. Cumartesi akşamı saat 20'de gösteriniz nerede? Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi. Yani biraz tarif eder misiniz? Dükkanın 200 metre aşağısında. Dükkanın nerede olduğunu bilmeyenler olabilir. Tunus Caddesi. 52 A. <gülüyor> Dikkat dağıtmayın. Çağdaş Sanatlar Merkezi nerede? Kaç A'dır işte o da yani Atatürk, Bavlarıyla... Atatürk Bülvarı'yla. Atatürk ile Kennedy Caddesi'nin kesişliği noktada ilk defa cevap veriyorum programımızın denzilcinin forması. karşısında olmayan şekilde. Peki. Onun e, içindeki tiyatrosal olunca. E, biletleri nereden temin edebiliriz? Dinleyicilerimiz, bu, senin gösterine gelmek isteyen dinleyicilerimiz. Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. MyBilet'ten. Peki. E, e, Şanslı dinleyicilerimize yayınımızdan da hediye ediyoruz. Peki o zaman e, yeri gelmişken şunu sormak isterim. E, bilet almak dışında başka bir şekilde edinilebilir mi bu biletler daveti olarak yani? Sorulmadı çünkü o soruyu sorayım dedim ben cevabı verdin. Evet kaldım. yayın yayınlarından kazanma şansı nasıl kazanabilirler? Ya. Mesela bir örnek verebilir miyiz? Allah kazanmakta zor bence gitsinler may biletten alsınlar. Yalnız, yani, zor ya zor kazanır, biraz zor kazanırlar. Bence gitsinler alsınlar kazanırlar. O da onlar diyorum o kadar gelsin. Bir şey söyleyebilir miyim Ege? Evet. Yani yorum yapma abi şu programda gözünü seveyim ya. Soruyu sorduğun zaman cevabı ver abi. Sormuyorsun. Nasıl kazanabilirler? Bir örnek verebilir miyiz? Evet ya da hayır diyeceksin. Ben bir örnek verebilirim Sen yoksun. yorum yapıyorsun kazan, Bence kazan, kazanamazlar tamam, Büyük evet. ihtimalle gidip alsınlar falan O senin yorumun Belki kazanacak adam Ben Çanak Sorular diye programa geldim Resmen Sevgili dinleyiciler programımız... Yaylı mateş, Oktay Demirci ile Yaylı Ateşi'ne gelmiş. Programımızın formatı gereği biraz yani Her istenilen sorular soruluyor Biraz da sinir var yani O kadar da olsun yani <gülüyor> Ege lütfen yani Nasıl saçma sapan bir format Çanak Sorular diye geldik Bak yorum yapıyorsun. Her Vallahi bak attırırım da... programına seni. <gülüyor> i̇stediğimiz gibi at oynatacağız, reklamımızı yapacağız diye geldik. Tamam ona imkan veriyoruz biz. Böyle sen bana çağırı önce... çağır, reklam mı olur ya? Yani? E sen yorum yapıyorsun. Sen program öncesinde bana soruları vermedin mi şu soruları sor diye? <gülüyor> Verdin. Evet. E programımızın formatı bu. Ben Orada sana onu var. soruyorum. Göstiniz çok mu komik diye var. E o geleceğiz oraya gelemiyoruz ki. Yorum yapıyorsun, araya giriyorsun. Sevgili dinleyiciler çok özür dilerim. Ben programın... Ee, yapımcısı olarak çok özür dilerim sizden. <gülüyor> Kim özür dileyecek? Yayın olmayan, yayına emeği geçmeyen Fahir mi özür dileyecek senin odana? Ben bir kere daha özür diliyorum. Konuktur <gülüyor> efendim. Konuktur. Bu haftalık dişinizi sıkın. Haftaya siz de olabilirsiniz. Program size. içine program alacağım. Nasıl? Hoşçakal. Ege Kayacan'da suç bastırma. Ha, çok güzel yapıyorsun programını. Ege Kayacan'da suç bastırma sona erdi. <gülüyor> evet, e, o zaman şöyle yapalım isterseniz. Bu haftalıkta veda edeceğiz. Çanak... Veda sonrası orada kaç tane soru var daha ya? <gülüyor> program içine program aldın abi. Format şu anda alt üst oldu ya. Nasıl ben bunun hesabını vereceğim? Ben ne kadar sözleşme attım biliyor musun yurt dışından bu formatı getirirken? Kimler aldı sah yurt dışından? Hangi ülkeden? Çin'den mi? Özgürlük ve demokrasi beşi Çin'den mi geldi çanak sorular? Ha çok özür dilerim ya. Hem bana laf sokuyorsun hem Çin'e laf sokuyorsun. Allah ım Allah ım. Suç, bastırma. Suç, bastırma. Suç bastırma Suç bastırma Allah Allah Çin'den mi almış daha Sen de, de al ondan sonra eleştir hı. Programımız şuna bak ya program kaçıcı haftasında ilk defa böyle bir olay gerçekleşiyor yani. Gerilim resmen şu anda gerilim yani. Programın son yarım saatinde Adı çanak sorular olan bir programın Son yarım saatinde hiç soru yok Evet o zaman kaldığımız yerden Programımıza devam edelim ee, Savun sorular programının ortasında çıkan bir adam olmak istemiyorum yani. Ege Bey e, programınızla ilgili daha doğrusu cumartesi gün Çağdaş Sanatlar Merkezinde saat 20'de gerçekleşecek şovunuzla ilgili bazı sorularım var size. Buyurun sorun. Pro, e, şovunuz şahsi şovunuz kaç bölümden oluşmakta? İki bölüm. <gülüyor> Giriş, İki bölüm. ara ve sonuç. Gelişme yok şahsi şovunuz iki bölümden oluşan şahsi şovunuzun arasına aldığınız ara acaba evet. kaç dakika en, kafandan soru sormasana ya oradaki <gülüyor> 10 dakika abi ben özgün bir yorum getirmeye çalışıyorum bu programı 10 dakika araba da. görüyoruz 10 dakika ara. Da. <gülüyor> <gülüyor> gösteriye muhakkak kaçırmıyorum <gülüyor> 10 dakikalık ara bulacağız. o adam baksana çok komik mi diye o soruya geçsene bir dakika abi geliyoruz ona yorum yapma ya gözünü seveyim Sonra niye Hayır, soru yok? Yok tabii sen yorum yapıyorsun. biletteki sayfada da şey bilgisi yok. 10 dakika arası. En önemli oraya duyurmadım. Peki e, bugüne kadar Çanak Sorular'da en çok soruluk <gülüyor> sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. <gülüyor> Hazır mısın? Önce bunu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım mı evet. 12 Ocak Cumartesi saat 20'de Ankara <gülüyor> Çağdaş Sanatlar, <gülüyor> Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. Evet. Şahsi şova. Ee, çocuk... Getirilebiliyor mu? Yani efendi gibi duracaksın çocuk gelsin. Yorum yapma. Evet mi, hayır mı? Getirilebiliyor. Tamam. Bak, Çok zor. Bak ne şey. kadar güzel gidiyor. Ama böyle getirmesinler. Olacak. Getirin, getirmeseler daha iyi olur. Çocuk yerine çiçek mi gönderiyorsunuz? <gülüyor> <Çiçek yerine. gülüyor> çocuk yerine bir çocuğun eğitim masraflerini gerçekten sınır. yaş sınırı var mı? Yok değil mi yaş sınırı? Herkesin kendi çocuğunun e, algısıyla ilgili. Peki, e, salondaki koltuklarda fiyat farkı var mı acaba? Bazıları deli kaplı, bazılarının böyle biraz süngeri şey. Peki, e, şimdi daha genel bir soru Fiyat var. farkı yok. Fiyat farkı yok, anlaşıldı o. Komik ee, mi diye orada şeyi sorsana. Geliyoruz abi, o son soru olarak şey yapacağız. E, nelerden bahsedilecek diye bir soru. Genel sorun. günlük hayattan. Günlük hayattan. E, genel günlük hayattan bahsedeceğiniz konular komik mi olacak? Gösteri komik mi olacak sorusunu soracak mısın? Bir sonraki soru abi. Olmayacak Lux Skywalk. <gülüyor> peki o zaman so bu senin tabii Acı, gösterin. Acıklı ya, olacak. Sen bilirsin. Ee, peki gösteriniz komik mi olacak? Evet. Çok enteresan sevgili Çanak <gülüyor> soruları yorumla bitireceğim. Bugün müsaade ederseniz. Ee, sondan bir önceki sorunun cevabı hayır olmasına rağmen. Yani günlük hayattan... Olayların komik olmayacağını iddia etmesine rağmen gösterinin tamamının komik olacağını iddia eden bir konuğum vardı bugün. Bu konuk 12 Ocak Cumartesi akşamı Ankara Çağrı Sanatlar Merkezi'nde şahsi şovuyla saat 20'de e, sizlerin de karşısında olacak e, mı acaba? Çünkü çünkü bu saç olmayabilir çünkü bilet almazsanız siz bir yerde başka bir yerde olursanız gitmezsiniz ne evet, nasıl olacak saç, bir daha, adam orada olacak koşa koşa Oktay Demirci ile Çanak Sorulara davet edildiğimi duyduğumda gurur duyarak e, etiğimdeki taşları dökmek için ben ben de bir yorumla kapatacağım o zaman programı ve e, bu en son yorumunu ben yapacağım ciltli yayında gerçekten de güzel şeylerin paylaşılabileceğini düşünerek gelmiştim susar mısınız girelim abi Çok güzel olmuş bu program. Şimdi dinliyorum da yani. <gülüyor> Ay ben ne üzüldüm. Oktay Demirci ile Çanak Sorular hakikaten güzel ilkeli bir yayıncılık vardı. Ucuz yollara sapmışsın işte. Konuğu sıkıştırayım yayında gerilim yaratayım. Yani millet kavga dövüş seviyor falan diye. Ben onu üzüldüm yoksa. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? O konuğuna çok bağlı. Benim hiç öyle bir niyetim yok da. Konuk mesela kendi kendine program formatının dışına çıkıyor. Mesela orada sonuç olarak ortayı ben yapıyorum, konuğa gol. Konuk diyor ki mesela geliyor programıma çok oldu. Ortayı da ben yapayım, golü de ben atayım. Yok, ben daha şeyi önce... de ben sen şahsi alma. Ben Şahs... daha önce konuk olduğumda o programın formatı gereği çünkü biliyorsunuz programın formatı belli bir program sorular sonra, ve cevaplar ben yani ben sorularımı hazırlıyordum sorulması istediğim şeyleri. Yayında aklıma bir şey gelirse tamam. bunu sorar Sen onu soruyordum. sen onu göndermemiş miydin? Gönderdim onu. Tamam. O mailim. bir tane sorum, 3 tane sorma var. 3. sorum bir buçuk saat sonra programın sonunda şey. Arası da montajlanmış. Abi programda olarak... gülüşmeler bölümü vardı. Onlar hep montajlanmış. Gülüşmeler ve Rabarba diye bölüm mü? Evet. Rabarba vardı gerçi de. Yine keyifli dakikaların oldu. yaşandığı bölümü atılmış. Atılmış evet. Onlar atılmış. Çok uzamış demek ki program abi. Yani yapacak bir şey yok. Sinir içinde yani. yapılan Belki bir şey Belki de canlıya olabilir. geçmeliyiz. Yani e, bant olduğu için oluyor olabilir bu sorunlar. Ben bir daha bundan sonra bu programa gelmeyeceğim. Yani. Sen davetiye vermeyeceğim mi şimdi? Davetiye vereceğim bir için mesela. Nasıl? Kimme, nasıl vereceğim şimdi programın sonundaki Programı saçma saçma hala programdan... kısa diyorsun abi atılmış diyorsun anca yetişti bak artık bugün twitter'dan Facebook'tan falan yarışmalar yapayım dinleyicilerimize e, facebook.com sahsi sahsilsov diye bir sayfa var orada soruları soruyorum orada cevapları alıyorum oradan şanslı isimleri açıklıyorum dinleyicilerimize akıllarında da olsun sahsilsov <gülüyor> facebook slash, slash <gülüyor> sahsilsov anlaşılmıştır herhalde bunu sormadın. Ama bu kâhta Abi ben, ben değil çanak sorularda sor bu hakları. Çanak sorularda ara. Yeterli herhalde bugün için. Bir daha ben çanak soruları konuk olmak istiyorum. Tamam yarın tekrarı var zaten. Yani tekrarı var dedim yeni bölümüyle. Şey yeni bölümde. Canlı olsun o zaman. Orada ben... da çanak sorular programı ile ilgili eleştireceğiniz şeyler var mı diye bir sorumla başlıyorum. Onu sen mail Bakalım. at. Önce fax çek ondan sonra mail at. Sonra bir telex... Tamam mı? Bakalım cevap da gelecek mi sana? Bakalım format geriye onu nasıl açıklayacaksın? Sevgili dinleyiciler modern sabahların sonuna geldik. Neyse ki modern sabahlardan önce... Sa Neydi o? Saturma <gülüyor> mı? Saturma mı hatırlayamadığın kelime? <gülüyor> Çünkü biz sat duydum da oradan. Benim bir arkadaşımın bu arada şeyi var. Ee, çanak surlara konuk olma dileği var. Öyle mi kim? Yani ismini vermek istemiyorum. Ama... ama sorulabilir yani yani gerçi tabi istemezse sorulmaz bir mı? birkaç tane sorusu var onun da ne? ne koyuyorsunuz içine? bütün cevaplar da bende yani ben o gelemeyecek ben her soruya mu koyuyoruz diye cevaplayacağım da. ne zaman bir şeye koyabilirsiniz? ya bir şey söyleyeceğim o çanak sorular değil de format gereği başka bir program var benim aklımda ona daha uygun hangi program olduğunu söyleyeyim mi sana? hazırlansın ne? o da aynı cevaplar <gülüyor> Yani ona bence ona konuk olsun. İyi tamam ben konuşayım o zaman kendisiyle. Aynı cevap Anlarsa ona konuk olur. Ee, sevgili dinleyiciler <gülüyor> yarın sabah yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.